وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ Muhterem kardeşlerim, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmenin farz olduğuna sünnetten deliller bölümüne ulaştık. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ümmetine kendisine itaat edilmesini ve emrine uyulmasını getirdiğine tabi olunmasını ve kendi sünneti üzere Allah Azze ve Celle'nin kendisine getirdiği, bildirdiği sünnet üzere devam etmelerini emretmiştir. Ki bu konuda birçok hadis gelmiştir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetine hem dünya saadetini hem de ahiret saadetini vaat eden bu hadislerde ümmetine bütün hayırları emretmiş, bütün şerleri de ümmetine yasaklamıştır. Evet, şimdi bu konuda gelen hadislere baktığımız zaman, birincisi, birinci kısma baktığımız zaman, Allah Resulü aleyhissalatu vesselama itaatin, ona tabi olmanın, onun sünnetine uymanın cennete girme sebebi ve aynı şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine muhalefet etmenin de, onun ona isyan etmenin de cehenneme girme sebebi olduğunu belirten hadisler. Birincisi Ebu Hureyre radıyallahu gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Kulli ümmeti yedhulûnel cennete illâ men abâ. Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ancak reddeden, kabul etmeyen ve geri çeviren bundan müstesnadır buyurdu Allah Resulü Selam. Dediler ki ey Allah'ın Resulü, cenneti kim istemez, cenneti kim geri çevirir, kim reddeder, cenneti kim kabul etmez ki? Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam, من أطاعني دخل الجنة. ومن عصاني فقط kim bana itaat ederse cennete girer her kim de yüz bana her kim de bana isyan ederse o zaman cenneti kabul etmemiş cenneti reddetmiş olur buyurdu Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam İmam Buhari olan sahihinde rivayet ettiği gibi. İkinci hadis de yine Abu Hurayra Radiyallahu Anhu'dan gelen rivayette Allah Resulü Sallam buyuruyor ki Men fakat fekad Allah. Her kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Ve men fakat fekad Her kim de bana isyan etmişse Allah azze ve celle'ye isyan etmiş olur. Bütün hadiste, Ebu Saîd el-Hudrî radıyallahu anh'u'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalâtü vesselâm buyuruyor ki nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki muhakkak sizler hepiniz cennete gireceksiniz. İlla men ebe bundan kaçınan müstesna ve diyor Allah Azze tıpkı diyor bir devenin sahibinden kaçıp gittiği gibi Allah'tan kaçıp gidenler bundan müstesnadır. Dediler ki ey Allah'ın Resulü kim kim cennete girmekten kaçınır onu istemez. Allah Resulü Selam her kim bana itaat ederse cennete girer. Her kim de bana isyan ederse cenneti reddetmiş olur. Cenneti geri çevirmiş, cenneti kabul etmemiş olur. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a itaat etmek demek onun sünnetine boyun eğmek demektir kardeşlerim. Her kim söz olarak Allah azze ve Celle'nin dininde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın sünnetine muhalif bir söz söylerse işte veya onu tevil ederse tevil ederek başka manalara çekerse işte o kimse Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın sünnetine uymaz. Allah Resulü'sulema itaat etmiş demek olmaz işte bu üç hadis gösteriyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a uymak ona itaat etmek onun getirdiklerine boyun eğmek emrettiklerine yerine getirip yasaklandıklarından da kaçınmak bu ümmetin üzerine farzdır kardeşlerim ve bunların hepsi de bu yolun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yapılan itaatin cennetin bir anahtarı, kurtuluşun tek yolu olduğunu göstermektedir. Her kim bir insan ki bu yola uyarsa, muhakkak ki Allah'ın rızasına ermiş olur. Allah'ın cennetine kazanmış olur. Cennetini kazanmış olur. Ve Allah Azze ve Celle'nin azabından da kurtulmuş olur. İnşallah. O yüzden bir Müslümana düşen görev bu yolda ilerlemesi yani Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a itaat etmesi gerekir ve böylelikle ne sağa sapar ne sola sapar o Allah azze ve celalenin doğru yolunda bu şekilde devam eder. Wa enne hadha siratım mustakime. İşte benim dost doğru yolum budur. Fettabi'uhu. <gülüyor> Öyleyse o yola tabi olun. وَلَا تُتَّبِعُ السُّبُلِ Sakın başka yollara uymayın. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ Eğer Allah Azze ve Celle'nin ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan başka yollara uyarsanız ne yaparsınız? Ayrılığa onun yolundan düşer, ayrılmış olursunuz ki Allah Azze ve Celle bu şekilde size vasiyette nasihatta bulunur ki umulur ki korunursunuz diyor Allah Azze ve Celle En'am suresinde. Evet. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anhu'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki: Muhakkak ki diyor, bir Allah azze ve celle bir e, kavme, bir ümmete, benden önceki bir ümmete bir nebi gönderdiği zaman muhakkak ki o ümmet içerisinde onun havarileri ve ashabı olurdu, onun yardımcıları olurdu. Peki onlar ne yaparlardı? onların sünnetini alırlardı. Onun getirdiği sünneti alır ve o nebinin emrine uyarlardı. Emrine boyun eğerlerdi. Sonra onlardan sonra öyle bir kavim geldi ki onlar yapmadıklarını söylediler ve emr emrolunmayan şeyleri yaptılar. Her kim onlarla eliyle mücadele ederse o bir mümindir. Her kim onlarla dili ile mücadele ederse o bir mümindir. Her kim onlarla kalbi ile mücadele ederse o bir mümindir. Bunun barkasında ise imandan hardal tanesi kadar dahi bir şey yoktur. Demek ki burada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam peygamberlere uyan kimselerin sıfatlarını anlatıyor. Onlar ne yaparlarmış? Kendilerine gönderen nebilerine, peygamberlerine tabi olurlarmış, uyarlarmış. Ve onların sünnetlerini alırlarmış, onların emirlerini yerine getirir ve bunun dışında da hiçbir şeyi yapmazlarmış. Ama muhaliflere baktığımız zaman o nebilere muhalefet edenler, o nebilere o peygamberlerin emirlerine yerine getirmeyip, dinde yeni şeyler, bid'atlar, hurafeler ihtas edenler veya o peygamberlerin getirmedikleri bir şeriat ortaya koyanlar ne yaparlar? وَيَفْعَلُونَ مَا يُعْمَرُونَ Hadiste geçtiği gibi onlar emrolunmadıkları şeyleri yaparlar. İşte onların mesalide işte hiç kendileri her ne kadar Allah Resulüne veya o peygambere tabi olduktan ne kadar söyleseler de bu ne yapmaz? Sözden dışarı çıkmaz. Çünkü onlar emrolunmadıkları şeyleri yaparlar. Wa fahum yekuluna ma la ve onlar yapmadıkları şeyi söylerler. Biz peygambere itaat ediyoruz derler ama ona Hakikaten yerine, e, sünnetine uymazlar ve her türlü bid'at ve hurafelere tabi olurlar. Ve bunlara bakıldığı zaman bu kimselerin durumuna onların sünnetten olmayan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden olmayan bid'atlere sımsıkı bir şekilde bağlandıklarını e, ne yaparlar? Tutunduklarını görürsünüz. Ama yaptıkları şeylerin kitap ve sünnetten hiçbir şekilde delili nedir? Yoktur. Ve insanların çoğunu da o hidayete uymaktan ve Rableri Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği o hidayete uymaktan fersah fersah uzak olduğunu görürsünüz. Ve bununla beraber onlar ne yaparlar? Biz Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetine en çok uyanlarız derler. Her ne kadar zahirde, görünüşte bu böyle olsa da maalesef kalpleri nedir? Bunun zıttını söylerler ki onlar insanların Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın doğrulamaya sıdkına en uzak olan kimselerdir. Neden? Çünkü onlar yapmadıkları şeyleri söyler, emrolunmadıkları şeyleri de yaparlar. Ki bugün sofiler olsun veya kabirlere, türbelere ibadet eden, kurban kesen, onlardan dilekte bulunan kimselere bid'at ehline baktığımız zaman... ...işte Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın bu sözünü apaçık bir şekilde onları görürsünüz. Onlar yapmadıkları şeyleri söyler emrolunmadıkları şeyleri yaparlar. Evet. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sünnetine uymayıp bid'atle işgal edenler, arzularına heva ve heveslerine uyanlar bugün maalesef sünnete yarasaların bakışıyla bakarlar kardeşlerim. Yarasalar herkesin bildiği kör hayvanlar değillerdir gözleri vardır, görürler. Ancak geceliğin e, avlanmaya çıktıkları için gözleri gö, e, gözleriyle hareket etmezler. O yüzden yarasaların gözlerinin çok kısık olduğunu görürsünüz. İşte bu sünnete bakan insanlar da tıpkı yarasanın bakışıyla bakar ve maalesef sünnetten de olmayan şeyleri din adına yapmaya çalışırlar. Ama Allah'ın dinini bilen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini bilen bir kimse hiçbir zaman onların batıllarına ve onların yalanlarına hiçbir zaman aldanmaz kardeşlerim. O yüzden bir Müslümanın uyanık olması gerekir. Uyanıklık derken yani dinini bilmesi gerekir. Ki hiçbir zaman bir batıl, bir yalan onu sarmasın, onu kuşatmasın ve dininde hiçbir zaman onu İfsat etmesin. O yüzden Allah Azze ve Celle buyuruyor ki de ki size yaptıkları işler bakımından en çok ziyana uğrayan kimseyi haber vereyim mi? Bunlar iyi işler yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte bu yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıkları şeyleri yapan kimselerin durumu budur kardeşler. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın buyurduğu gibi ''Men ahtese fî emrina hâze ve ma leysa minhu fe bizim bu işimizde, bizim bu dinimizde bizim emretmediğimiz bir şey yaparsan o amel merduttur geçersizdir buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. İşte her atın ve her bid'atçının yaptığı amelin karşılığı, neticesi budur kardeşlerim. Ameli boşa gider ve eline de hiçbir şey din adına ne yapmaz? Bir şey geçmez. O yüzden Allah Azze ve Celle bir amelin kabulü için iki tane şart koşmuştur. Birincisi ihlastır, ikincisi de ittibadır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın şeriatı üzerine amel yapmak zorundasınız. Yoksa o amel geçerli değildir. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكِ بِعِبَادَةِ رَبِّهَا Her kim Allah'a kavuşmayı ümit ediyorsa güzel bir şekilde ne yapsın, Salih amel işlesin. Ve Allah'a da hiçbir şeyde Şirk, ortak, koşması. İşte bu iki şey. İhlas ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine o amel uymuyorsa nedir? O amel geçersizdir. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Salih amel işlesin. Yani Allah Azze ve Celle'nin şeriatına muvafık amel işlesin. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَعَدَى ve ibadette Rabbisine hiçbir şey şirk, küfür koşma, şirk koşmasın, ortak koşmasın. Bu da ancak ve ancak Allah'ın rızasını talep ederek amel işlesin. Yoksa başka bir şey için değil. Yapılan amellerin, din adına yapılan, yapılan amellerin hepsi yalnız ve yalnız Allah içindir. Allah rızası içindir. Evet. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendisine itaatin farz olduğuna dair hadislerinde, gelen rivayetlerinde bunu bazı misallerle açıklar kardeşlerim. Ki bir konuyu en güzel şekilde açıklamanın ve dinleyiciye en güzel şekilde nüfus edebilmenin en güzel üsluplarından bir tanesi de misaller vererek konuyu anlatmaktır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bakın ne diyor... Benim ne diyor Allah azze ve celle'nin gönderdiği misal bir adamın misali gibidirdir. O adam gelir kavmine der ki: "Ey kavmim, ben kendi gözlerimle bir ordu gördüm. Bu dağın arkasında kendi gözlerimle bir ordu gördüm. Ve ben size apaçık bir uyarıcıyım ve sizin için bir kurtarıcıyım." Ve böyle deyince o içlerinde bulunan topluluktan bir kısmı adama itaat ettiler, sözünü dinlediler ve geceleyin bulundukları bölgeyi terk ederek o ordunun şerrinden kurtuldular. Diğer bir grup ise geriye kalanlar ise adamı yalanladılar. Ve sabah olduğu zaman ordu onlara saldırdı ve hepsini helak etti, hepsini öldürdü. İşte diyor bu, bu misal, kim bana benim diyor getirdiğime getirdiğimi e, bana bana ve benim getirdiğime itaat etmektir diyor. Her kim bana da is bana isyan eder ve getirdiğimi de yalanlarsa işte nedir? Bu da getirdiğimi yalan e, getirdiğim hakkı yalanlamanın mizahıdır. Allah Rəsulü s. bir hak getiriyor ve ümmetini gelecek bir azaptan sakındırıyor. Ve her kim ona itaat ederse, sözünü dinlerse, Allah Azze ve Celle onları cehennemden azat edip cennetine koyuyor. Ama Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın getirdiği hakkı her kim de geri çevirir kabul etmezse, işte o zaman onlara cehennem hak oluyor. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki, Allah Resulü diyor ki Cabir İbni Abdullah, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam uykudayken kendisine melekler geldi. Bazıları dedi ki bu uyumaktadır. Bazıları da muhakkak ki göz uyur ama kalp uyanıktır dediler. Ve yine bazısı biz bu sahibinize, arkadaşınıza bir misal vereceğiz, bir misal anlatacağız. Ona bir misal sunacağız, örnek vereceğiz. Bazılar dedi ki o uyumaktadır. Bazıları da göz uyur ama kalp uyumaz dediler. Dediler ki onun ve onun misali bir adamın misali gibidir ki bir tane ev inşa eder. Daha sonra o evin içerisinde çok böyle külfetli bir ziyafet verir. Sonra da bir davetçi gönderir, bir çırtkan, bir nidacı gönderir. Ve o ziyafeti, o yaptığı evin içerisindeki ziyafete davet eder. Her kim o çağrıcının, o davetçinin davetini icabet eder ve o eve girer ve o ziyafeti yer, her kim de o davetçiye e, itaat etmez, sözünü dinlemez, o eve girip o ziyafetten de yemez. Dediler ki bunu bize tevil edin. Ne demek? Bazıları dedi ki o uyumaktadır. Bazıları da göz uyur ama kalp uyumaz dediler. Dediler ki o ev cennettir. O davetçi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Her kim Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Her kim de Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de isyan etmişse Allah'a isyan etmiştir. Muhammed insanların arasını ayırmıştır. Üçüncü rivayetimizde Ebu Hureyre radiyallahu anhudan geliyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın verdiği misaller. Ve benim ve insanların misali diyor, bir adamın misaline benzer. Bu adam bir ateş yakar diyor. Ateş etrafı aydınlattığı zaman o yörenin işte hayvanları, kelebek veya böcekleri Hemen o ateşe ne yapar? Hücum ederler. Tabii hücum ettikleri zaman kendilerine ne yaparlar? O ateşte vuku bulurlar, yanarlar diyor. Ve bu adam o haşerelerin gelip ateşin içerisinde yanmaması için ne yapar? Çaba sarf etmeye çalışır. Onları kovmaya çalışır. Ben de sizi diyor ateşten engel olmaya çalışıyorum ama siz zorla Ateşe girmeye çalışıyorsunuz buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet. Bu misallerde birinci hadiste kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendi nefsini bir uyarıcıya benzetiyor. Ki o uyarıcı kendi kavmine gelmiştir. Ve insanları Öyle bir düşmandan sakındırmıştır ki, kendi gözleriyle gördüğü bir ordu ve ordu o kavmi helak edecektir. Her kim o davetçiye, o uyarıcıya uyarsa ne yapacaktır? Kendisi sağ salim açık e, kurtulacaktır. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, e, her kim... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmişse, o peygambere itaat etmişse geceleyin hemen oradan ayrılmışlar, kendi nefislerini kurtarmışlar ve her kimde onu kabul etmemiş, onun sözünü kabul etmemiş evlerinde oturmuşlar ve sabahleyin ordu saldırıp hepsini helak etmiştir. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ümmet için bir uyarıcıdır. Kul ya eyuhen nas innama ana innama ana lekum nadirun <Gülüyor> mubin deki ey Muhammed aleyhissalatu vesselam ey insanlar ben sizin için ap açık bir uyarıcıyım Allah Resulü Allah azze ve celle peygamberi aleyhissalatu vesselamı leykuna lilalemine nadira anlara bir uyarıcı olarak göndermiştir Allah Azze ve Celle. Ki onlara Rablerinin azabından sakındırmak için gönderilmiştir. Ve her kim o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o uyarasına uymazsa, Allah Azze ve Celle onu cennemle, cehennemle ne yapmıştır? E, cezalandırmıştır. O yüzden her kim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaat eder ve ona uyarsa, onun getirdiğine muhakkak Allah Azze ve Celle'nin azabından kurtulmuştur. Her kim onun emrine isyan eder, ona muhalefet ederse, onun sünnetine de uymazsa muhakkak ki Allah Azze ve Celle'nin azabına müstahak olmuştur, hak etmiştir. Onun içinde varacağı yer ve ebedi olacağı yerde, kalacağı yerde cehennemdir. Evet. Allah Azze ve Celle, Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ı bir uyarıcı ve bir müjdeci olarak, müjdeci olarak gönderdiğini söylüyor. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَتَ كَافَتَ Biz seni bütün insanlara bir uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderirdik. Evet. Müjde kısmına bakıldığımız zaman ikinci hadis Cabir ebni Abdullah radıyallahu anh'un hadisi e, bahsediyor evet ki orada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam üç tane şeyden bahsediyor bir tane ev var bir tane ziyafet var ve bir de o ziyafete çağıran bir davetçi var Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın da bildirdiği gibi o ev cennettir her kim e, o ev cennettir ve her kim Allah Resulü Aleyhisselam'a itaat eder ve onun getirdiklerine icabet eder, kabul eder ve o davetçiye de uyarsa işte o eve yani cennete girmeyi hak eder ve cennete girdiği zaman da nasıl ki o eve girdiği zaman ziyafetten yeme şerefine nail oluyorsa cennete girip cennetin bütün nimetlerinden ...istifade etme... ...şerefine... ...nahil oluyor kardeşlerim. Üçüncü hadisimize... ...baktığımız zaman... ...Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...bu ümmetine karşı... ...ne kadar da hırslı olduğunu gösteriyor... ...kardeşlerim. Verdiği misalde... ...bir adam ateş yakıyor... ...ve ateşin etra aydınlığı etrafa yayıldığı zaman... Uşan, ...uçan böcekler... ...kelebekler... ...oraya gelip helak olmaması için... Ateşi yakan adam ne yapıyor? Onları def etmeye çalışıyor, kovmaya çalışıyor. Ama onlar zoraki. ne yapıyor? Ateşe girmeye çalışıyorlar. İşte diyor ben de sizi ateşe girmekten engellemeye çalışıyorum, mani olmaya çalışıyorum. Ama siz ha bile ne yapıyorsunuz? Ateşe doğru koşuyorsunuz. İşte böyle bir peygamber. Azizun aleyhi tum harisun aleikum bil mü'minine Rahim Peygamber size karşı çok hırslı, çok merhametli ve sizin diyor başınıza bir şey geleceği zaman ne yapar? Çok üzülür diyor Allah Azze ve Celle. Peygamberin hırsı ne? Burada aleyhissalatü vesselamın bir mal kazanayım veya e, kral olayım veya zengin olayım veya şunu yapayım bunu yapayım diye için değil kardeşlerim. Ümmetini ateşten korumaktan başka bir hırsı yok Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın. Ben sizi diyor ateşe engel oluyorum, ateşe gitmeyin diye çabalıyorum ama siz zorla ne yapıyorsunuz? Ateşe koşuyorsunuz diyor Allah Resulü sellem. Hırsıyla ne yapıyor ki bunun için hırslanıyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Bize mi? Herkese. Evet. Demek ki bu hadisi düşünen, bu üç hadisi düşünen bir kimse kalbi ve işitmesi olan selim bir işitmeye selim bir kalbi olan, kalbi olan bir kimse Allah Resulü aleyhissalatü vesselama tabi olmanın ve e, büyük bir ecir olduğunu ve bunun sonucunda cennet olduğunu peygamber aleyhissalatü vesselama uymamanın da büyük bir ceza getirdiğini apaçık bir şekilde anlar kardeşlerim. Sonuçta ya cennet vardır ya da cehennem vardır. İşte burada Kişinin şu soruları kendisine sorması gerekir. Acaba ben Allah Resulü aleyhissalatu vesselama bir uyarıcı ve nezir olan, müjdeleyici olan Allah Resulü aleyhissalatu vesselama itaat edenlerden miyim? Ben o davetçiye icabet edenlerden miyim? Veya nefsini cehennemden kurtarıp Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın uyarısına... Tabi olan kimselerden miyim? Bu soruya, bu sorulara, bu üç soruya cevap vermeden önce kişinin kendi amel ve sözlerine bakması gerekir. Acaba benim amelim ve sözlerim, yaptıklarım, konuştuklarım, Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam'ın getirdiklerine, getirdiği şeriatına, sünnetine muafık mı yoksa muhalif mi? İşte o zaman bu sorulara rahat bir şekilde ne yapabilir cevap verebilir. Her kim Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetine uymaz ve onun emrine asi gelirse Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi olur. Ya yawma ya'udduz zalimu ala O gün zalim azabı gördüğü zaman ellerini ısırır ve der ki ya neyteni اِتَّخَلْثُمْ Rasuli سَب۪يلًا Keşke o peygamberle beraber bir yol tutsaydım. Keşke o peygamberin yoluna uysaydım der diyor. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ O gün yüzleri cehenneme atılır. يَقُولُونَ Ve onlar derler ki يَا لَيْتَنَا أَطَعَنَا ve وَاَطَعَنَا Rasul'a Keşke Allah'a itaat etseydik. Keşke Resul Aleyhissalatu Vesselam'a itaat etseydik. Evet, Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ümmetine, sünnetine sarılmayı ve muhalefeti yasaklıyor kardeşlerim. Bununla ilgili hadiste Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Enes i̇bn Malik anhunun rivayet ettiği hadiste diyor ki, 3 kişi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarının evine geldiler. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadetlerinden sormaya başladılar. Ve onlar da anlattı diyor. Ve dediler ki biz nerede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nerede? Onun gelmiş geçmiş bütün günahları bağışlandı. Sanki Allah Resulü Vesselam'ın yaptığı amelleri azımsadılar. Bunun üzerine bir tanesi dedi ki ben geceleyin sürekli namaz kılacağım, hiç uyumayacağım. Bir deri dedi ki, ben her gün hiç iftar etmek sizin, her gün oruç tutacağım. Bir tanesi dedi ki, ben de kadınlardan uzak duracağım, hiç evlenmeyeceğim. Allah Resulü geldi ve buyurdu ki, siz misiniz şöyle şöyle diyenler? Vallahi ben içinizde Allah'tan en çok korkanınız benim. Bununla birlikte ben bazen oruç tutar, bazen iftar ederim, bazen tutmam. Geceleyin bir kısmında namaz kılar, bir kısmında uyurum ve kadınlarla da evlenirim. فَمَنْ رَغِبَ aynı سُنْنَتِي فَرَيْسَ Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse, benden değildir buyurdu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Kardeşlerim bu hadis, ee, Enes radıyallahu anhu'nun rivayet ettiği hadis birçok önemli kaideleri içine almaktadır. Ki bunda, burada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı örnek alma ve ona tabi olmakla alakalı çok önemli kaideleri içine almaktadır kardeşlerim. Bunlardan birincisi dinde her kim Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın yapmadığı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emretmediği bir şey yapar ise nedir? O amel geçerli değildir. Ve Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın şeriatından çıkmaktır. Onun sünnetinden beri olmaktır. Her kim, kim olursa olsun, her kim bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden başka bir şey yaparsa... Bu dinin şeriği kılmadığı, teşriği kılmadığı o amel geçin, kesinlikle ve kesinlikle geçerli değildir. İsterse o amel Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmak için dahi olsa. Ki o insanlar, o sahabeden topluluk Allah onlardan razı olsun ne yaptılar? Allah Azze ve Celle'ye daha fazla yakınlaşmak için bu ameli yaptılar. Ama dinimiz dinde ruhbanlığı ne yapmıştır? yasaklamıştır. Dinimizde bizim ruhbanlık yoktur. Her kim Allah Azze ve Celle'nin rızasına kavuşmak isterse ne yapar? Allah Resulü Aleyhisselam'ın getirdiği sünnet üzere amel etmek zorundadır. Ve yine kaidelerden bir tanesi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisinin getirdiği sünnete bağlanmayı emrediyor. Ve diyor ki, fakat ben bazen oruç tutar, bazen de tutmam. Gecenin bir bölümünde namaz kılar, bir bölümünde uyurum ve kadınlarla da evlenirim buyuruyor Allah, Allah Resulü Aleyhisselam. O yüzden İslam nedir? Fıtrat dinidir. Ve Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de dinde teşdit olan, şiddetli olan her şeyi bizler için ne yapmıştır? yasaklanmıştır. Enn Ruhbanin yeterlem tukte aleyne hadiste buyurduğu gibi Allahu Teala müsalem Ruhbanlık bize yazılmamıştır buyuruyor aleyhissalatu Vesselam. Yani sürekli iba her şeyden uzak durup el etek çekip sadece ibadet edeyim diye bir ruhbanlık nedir? İslamda böyle bir düşünce yoktur. İnsanların içinde yaşayacaksın, insanların ezasına sabredeceksin, insanları Allah'ın dinine davet edeceksin. Başına gelen şeylere de sabredeceksin. Böyle köye çekilip dağın başına çekilip köşkünde, villanda, sarayında oturmayacaksın. Müslümansan ne yapacaksın? İnsanların içerisinde yaşayacaksın. Çünkü dinimiz bunu emrediyor kardeştir Evet. O yüzden bir Müslümanın eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ve onun hidayetine muhalifse nedir? Bu amel kesinlikle ve kesinlikle geçersizdir. Erbad İbni Serya radıyallahu anh'u diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir gün bizim içerimizde öyle bir vazda bulundu ki kalpler hüzünlendi, gözler yaşardı diyor. Bunun üzerine biz dedik ki ey Allah'ın Resulü sanki bize veda ediyorsun. Sanki veda eder nitelikte bu konuşmalar. Öyleyse bize nasihatta bulun ey Allah'ın Resulü. Allah Resulü buyurdu ki ben size Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Başınıza bir köle dahi gelse ona, onun sözünü işitip itaat etmenizi emrederim. Benden sonra yaşayacaklar Birçok ihtilaflar görecekler. Sizin üzerinize düşen benim ve Hulafa-i Raşidinin sünnetine uymaktır. Onlara azı dişlerinizle sarılın. Ve size düşen, sizleri de dinde sonradan icat edilen, benim sünnetimden uymayan her şeyde yasaklarım, sakının. Çünkü her bidat dalalettir, çünkü her bidat sapıklıktır buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bu sahabesine nasihat olduğu gibi aynı zamanda kendisinden sonraki ümmetine de nasihatıdır Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam. A. Demek ki bir insanın ne yapması? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın şiddetle sünnetine sarılması gerekir. Ve ne olursa olsun ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın burada bize çizdiği resim, ittiba, boyun eğme, itaat etme, ve her türlü iptidar dediğimiz <gülüyor> dine sonradan icat edilen her şeyi de ne yapmaktır? Terk etmektir. Olay bu kadar basittir kardeşlerim. Sahabe, Allah onlardan razı olsun o yolda yürüdüler. Ve hepsi kazandı kardeşlerim. Allah Azze ve Celle daha onlar hayattayken onları cennetlemişti. Ve onları hiçbir zaman sünneti Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sünnetinden ne yapamadı sapmadılar. Hiçbir zaman o Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sünnetinden vazgeçmediler. Hiçbir zaman o yolu terk etmediler. Bila onunla amen ettiler ve diğer ümmetlere de kendilerinden sonraki gelenlere de hep ne yaptılar? Bunları tavsiye ettiler. Maalesef günümüzde Müslümanlar kardeşlerim bu iki şeyi kaybettiler. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetine uymayı terk ettiler. Ve hatta öyle oldu ki artık aramızda sünnet çok garipsenen ve inkar eden bir şey konumuna geldi. Bu da dinlerini bilmemekten ve dinlerinden uzaklaşmaktan ve bidatlara sarılmaktan başka bir sebep getirmemiştir kardeşlerim. Ve öyle oldu ki her şey artık aksine döndü. Mizan değişti. Hak batıl oldu. Batıl hak oldu. Ondan sonra haram helal oldu. iyilik kötülük oldu. Kötülükler iyilik oldu. Ve her ne zaman insanlar bir sünneti öldürdüyse onun yerini bid'atlar aldı. Ve insanlar o bid'atlere sanki bir kurtuluşmuş gibi, cehennemden bir kurtuluşmuş gibi ne yaptılar? O bid'atlere sarıldılar. Onları bir din gibi gördüler, onları bir sünnet gibi gördüler. Peki nerede Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyeti ve nerede bugün onun sünnetini terk edip dinde Bid at çıkaran, hurafe çıkaran o kimseler. Allah hepimizi ıslah etsin kardeşlerim. Amin. Ebu Hureyre <gülüyor> Rabiallahu diyor ki Allah Resulü sellem duyurdu ki ذَرُونِي مَا تَرَقْتِكُمْ Sizleri bıraktığım şeylerde siz de bırakın. Muhakkak ki sizden önceki kavimleri onların soru sormaları ve nebilerine, peygamberlerine ihtilaf etmeleri helak etti. Ben size bir şeyden yasaklarsam ne yapın? Ondan uzak durun, bir şey emrettiğim zaman da gücünüz yettiği kadar ne yapın? Onu yerine getirin. İşte bu nedir? Peygamber aleyhissalatu vesselamın ve önceki peygamberlerin yoludur kardeşlerim. Burada Allah azze ve celle hiç kimseye takatının dışında kaldıramayacağı yük yüklememiş kardeşlerim. La nefsen illa vusaha. Allah kimseye kaldıra, kaldıramayacağı yükü yüklemez. Yalnız burada çok önemli bir nokta var kardeşlerim. Hadiste anlaşılması gerekir. Şimdi Allah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emrettiklerimi gücünüz yettiği kadar ne yapın yerine getirin buyuruyor Aleyhisselam. Ama yasakladıklarından da gücünüz yettiği kadar kaçının demiyor bakın. Size neyin yasakladıysam ondan uzak durun. Ama neyi emrettiysem gücünüz yettiği kadar onu yapın. Adam diyor ki ben Müslümanım ama içkiyi bırakmaya gücüm yetmiyor. Sigarayı bırakmaya gücüm yetmiyor. Allah Azze ve Celle kimseye gücün yetmediği bir şey yüklememiş kardeşler. Eğer gücünüz yetiyorsa uzak durun, yasakladıklarından uzak durun demiyor emrettiklerim şeylerde gücünüz yettiğini yapın. Demek ki senin, eğer bir Müslümansan, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsan, içkiyi bırakmaya gücüm yetmiyor, zinayı bırakmaya gücüm yetmiyor, sigarayı bırakmaya gücüm yetmiyor deme lüksüne sahip değilsiniz kardeşlerim. Çünkü iyiliklerde gücünüz yettiğini yapın ama yasaklanırlıktan da gücünüz yetmediği diye bir şey gündemde değildir kardeşlerim. O yüzden, bir Müslümanın üzerine düşen ne yapmaktır? O Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiklerini gücü yettiğince yerine getirmektir. Evet. Ve Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam insanların davetine ve Peygamber Aleyhisselatü uymayı bir misalle gene açıklıyor. Çünkü insanlar bunda mertebe mertebe kardeşlerim. Hakikaten onun getirdiği sünnete yüzde yüz tabi olan hem kendisi faydalanan hem de insanları faydalandıran insanlar olduğu gibi bazen de kendisi bildiği halde kendisi faydalanmayan ama başkasını faydalandıran ama öyle kimseler de vardır ki ne kendi faydalanır ne de başkasını faydalandırır. Evet. Ee... Şu hadiste okuyayım onu da bitirelim inşallah kardeşlerim. Ebu Musa Leşari radıyallahu anhu Allah Resulü haber veriyor. Allah Resulü buyuruyor ki azizselam benim ne diyor Allah azze ve celle'nin beni gönderdiği hidayetin ve ilmin misali bereketli bir yağmura benzer. Bu bereketli yağmur bir toprağa isabet eder ki bu çok güzel bir topraktır ki yumuşak bir topraktır. Hem o suyu kabul eder hem de ne yapar? Bitki bitirir. Bir de öyle bir toprağa isabet eder ki nedir? O toprak katı bir topraktır. Kendisi toprağı içine almaz, toprağı yüzeyinde tutar, yani ufak bir gölcük oluşturur. Onunla insanlar faydalanır veya gelen geçen hayvanlar ne yapar? Ondan sulanır, faydalanır. Bir de öyle bir şey toprak vardır ki o yağmur oraya isabet eder o bereketli yağmur oraya geldiği zaman ne toprak onu yüzünde tutar ne de bitki bitirir ne de hiç kimse ondan ne yapamaz faydalanamaz. O yüzden o bereketli yağmur nedir Allah Resulü Sellem'in getirdiği sinnettir kardeşlerim onu alabilen onunla faydalanan ve onunla başkalarını faydalandıran kimse. Niye toprak çünkü alıyor. Kendisi emiyor şeyi, suyu. Kendisi hayat buluyor. Çünkü biz her şeye ne yaptık? Sudan hayat verdik diyor Allah Azze. O toprak, o ölü toprak suyla canlanıyor. Bitkiler yetiştiriyor ve insanlar o bitkiden faydalanıyor. İşte siz de böyle olacaksınız yaralılarınız. Eğer o peygambere uyanların işte semeresi bu. Hem kendi faydalanıyor, hem de insanlara faydalandırıyor. Ama bir kısım var ki ilim öğrenir, ilmi hıfz Kur'an'ı öğrenir ama kendisi zerre kadar ne yapmaz? Bu ilimden faydalanmaz. Başkasını anlatır, başkası faydalanır ama kendisi ne yapmaz? Faydalanmaz. Bu tıpkı Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hani öyle kimseler vardır ki kendileri faydalanamazlar ama başkaları ne yapar? Ondan faydalanır. Her duyduğunuzu anlatın. Çünkü bazen duyan kimse anlatan kimseden daha anlayışlı olabilir. Buradaki tehlike kendisi alim olduğu halde hafız olduğu halde maalesef o ilim kendisine ne yapmaya fayda vermiyor. Çünkü yaşanmıyor. Bir grup insan var ki o sünneti ne kabul ediyor ne hayatında yaşıyor ne de başkasına anlatıyor. Bunlar da nedir? Onlar hayvan gibidir. Bilakis hayvandan daha aşağıdır buyurur. Allah azzeciğim. Allah bizleri o yumuşak olan hem yağmuru kabul edip suyu kabul edip hem de güzel bitki veren yani hem ilim eden hem de ilmiyle amel eden o sadık kullarından eylesin kardeşlerim. Amin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetine sımsıkı sarılan, onu öğrenen onu yaşayan ve onu yaşatan kullarından eylesin kardeşlerim öğrenmek çok önemli çünkü eğer öğrenmezseniz öğrendiğinizi yaşamazsanız bugün toplumun dinini üzerinde olduğu dinini yaşarsınız ki bütün bidatler bütün hurafelerle dininiz yaşantınız dolar ki Allah korusun o zaman o gün zalim ne yapardı ellerini ısırır Keşke o peygamberle beraber bir yol tutsaydım. Keşke peygambere uysaydım. Dememek için peygamber aleyhisselamın sünnetini öğrenmek, yaşamak ve imanımızı da muhafaza etmek için yaşatmak zorundayız kardeşlerim. Allah azze ve celle hak hak bilip, hatta tabi olan, batılı da batıl bilip, batıldan sakınan